Konferans salonu akustiği ses yalıtımı yapılmasının en önemli olduğu yerlerden biri olan konferans salonları, konferansların, sunumların, projelerin ve gösterilerin yapıldığı yerlerdir. Konferans salonları genelde çok fazla insanı bünyesinde barındırdığından, ses yankısı ve karmaşası çok fazla olur. İyi bir konferans akustiğine sahip salonlarda, sergilenen performanslar çok daha profesyonelce durmaktadır. Konferans salonları, kalabalık ve yankı yapmaya müsait yerler olduğundan, oluşabilecek yankıyı kesebilmek amaçlı, çeşitli ses yalıtımıdır yöntemleri bulunmaktadır. Konferans salonlarına ses yalıtımı yapılması, yapılan sunumun ya da projenin, çok daha anlaşılır olması, seyircinin dikkatinin dağılmaması, konuşmanın daha rahat yapılabilmesi açısından, oldukça önem taşımaktadır. Her ne kadar konuşmacı mikrofon kullansa da, sesin daha temiz ve anlaşılır. Çıkması aynı zamanda içerideki sesin, dışarıyı rahatsız etmemesi için ses yalıtımına ihtiyaç duyulur. Eğer konferans salonlarına ses yalıtımı yapılmazsa, sesler birbirine karışıp, ses kirliliği yaratabilir. Bu da hem konuşma, Konuşmacının hem de dinleyicinin istediği verimi alamamasına sebep olur. Konferans salonlarında, ses yalıtımı yapımına geçilmeden önce, sesin özellikle yankı yaptığı yer belirlenip, sonra kaplama işlemine geçilmesi gerekmektedir. Konferans salonu akustik malzemeleri genelde, ses yalıtımı için salonun büyüklüğü göz önünde bulundurularak akustik süngerle kaplanır. Akustik süngerin birkaç farklı çeşidi vardır ve ihtiyaca göre bunlardan biri kullanılabilir. Ses yalıtım süngerleri, akustik melamin süngerler, kauçuk tabanlı akustik halı bunlardan bahsedilir bazılarıdır. Bu akustik süngerler, sesin geldiği yere sünger ile yapıştırılır. Sizler de, konferans salonunuzun dekorasyonunu bozmayacak şekilde, kendi zevkiniz ve ihtiyaçlarınıza göre siparişinizi verebilirsiniz. Ancak konferans salonu akustik kaplamaları maliyetli ürünlerdir. Maliyetli ürünlerdir ama sonuçtan memnun kalacağınızın garantisini verebiliriz. Bu malzemeler sayesinde, konferans salonunuzdaki yankı tamamen son bulacak. Sunumlarınızı ve projelerinizi rahat rahat yapabileceksiniz. Yani buna değer. Ayrıca şunu da söylemeden geçmeyelim, konferans salonları akustikleri, ses mühendislerinin belirlediği taslaklara, uygun şekilde yapılmalıdır yoksa bir işlevi olmaz, konferans salonlarında, ses yalıtımının önemini böylece anlamış olduk, yapacağınız sunum ve konferanslardan alacağınız verimi arttırmak için konferans salonu akustiği şart.